Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz yılbaşı çılgınlığı ve Noel yordusu. Her yıl bu çirkinlik, çılgınlık tekrarlanıyor. Yılbaşı denen gecede Hristiyanlarına göre her türlü günahlar ...artık aşırı... derecede işleniyor her e Başta... ...alkol... E ...uyuşturucu... ...kumar... ...kuhuş... ...ve... ...çam diyermeler ...israf, savurgandık, haramlar... ...gidiyor. Bunlar tabi... ...insanlıkla bağdaşmayan... ...bir mesele bunlar. Yani o gece sanki çılgınlık yapmak, bir iyi bir şeymiş gibi bunu yapmak, tabi insana yakışman bir şey böyle. Fakat bunun daha beteri var. Nedir bu da? Bunu din adına yapmak. Din adına yapmak. Yani sanki Hristiyanlığın bir gereğiymiş gibi bunu yapmak, bu Allah korusun, tabi sapıklıktır, dinsizliktir bu mesela. Şimdi önce bakalım inşallah acaba Hristiyanlıkta böyle bir şey var mı Hristiyanlıkta? Hristiyanlıkta aslında yani zamanında hak dindi, gerçek din Hristiyanlıkta. Çünkü Mevlam İsa'nın peygamberleri gönderdi ona yine Mevlamımız İncil'i verdi. Yani aslında hak dindi. Tabii asını kurduğu sürece hayatını korur. Hz. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz babasız doğdu dünyaya geldi. Her peygamberin farklı mucizesi vardır her peygamberin. Mesela Hz. Aleyhisselam elinde bir dernek yılan olur elinde, canlı yılan olur. Hz. Ali Aleyhisselâm'ın duası ile ona Mevlam kayadan bir deme çıkardı. Yani her Peygamberin mutlaka mucizeleri vardır. İsa'nın mazeretleri de babası dünyaya gelince Yahudiler yani kuruse Beytülillah'ın denen kasabada orada dünyaya geldi. Yahudiler buna itirah ettiler. Önce tabi annesi Hazreti Meryem'e, yani gari meşru doğum yaptı diye. Ve bunlar Hazreti İsa'yı öldürmeye kalkıştılar. Hazreti İsa aleyhisselam, annesi aldı bunu, Mısır'a kaçtı. Yine tabi döndü, Filistin'e geldi. 30 yaşında peygamberlik ona verildi. 30 yaşında. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber oldu ama çalışma imkanını bulamadı. Yahudiler peşinden onu ödürmek istiyorlar. Yahudiler. Yani babası doğduğu için ona o çirkin kelimeyi kullananlar Ödürmek istiyorlar kendisini. Devamlı çok gizli gizli çalıştı. Üç yıl ancak peygamberini yaptı. Üç yıl. Bu da Geceleri, karanlıkta, işte kırda, bayırda, orada burada çok gidi çalıştı. Üç yıl geçten sonra Rabbim onu göğe kaldırdı. Diri olarak göğe kaldırıldı. Ölmedi. Ölmedi. Göğe kaldırıldı. İnşallah ahir zaman diye gelecek. Hz. Aleyhisselam Peygamberin dönemi çok kısa oldu. 3 yıl oldu. İkincisi çok bizi çalıştı. Açıkça insanlara davet edemedi. Bu nedenle ümmeti inananlar çok az oldu. Başta 12 denen havariyon derler bunlara 12'ler. 12 kişi bunlar esas sahaberiydi, en yakınlarıydı. Bunun dışında çok az insan buna iman ettiler sağlığında. Kur'an-ı Kerim kitapların her birini ancak peygamberler ezebilirdi. İncil olsun, Teyat olsun, Zebr olsun. Bu kitapları yalnız peygamber ezebilirdi. İncil de, İsa Aleyhisselam tarafından ezebiliyordu, fakat başka bunu İncil'de. İncil'i de. Hz. İsa Aleyhisselam göğe kaldırmadan önce vasiyetmişti etmişti 12'leri havarilere. Kulüse durmayın, dağılın derten bunları böyle bir vası etmişti. Bunun vasiyeti üzerine bu 12'leri ki bunlar 11'i dağıma ama Yahudilerin birisi ihanettiği hatırı İsa Aleyhisselam'a onun saklandığı yere Yahudular haber verdiği için 11'i indi bunlar. Bu 11 kişi Risale Aleyhisselam'ın yani sahabeleri. En yakınları tabi gerçek müminler bunlar. Bunlar dağlılar Roma devletine. O zaman Anadolu'nun tamamı Mısır, Filistin, Kudüs her taraf Suriye Roma'nın elinde o zamanlar. Büyük Roma İmparatorluğu denen daha ikiye belirmemişti. Roma dağlılar bunlar. Roma'ya dağıldılar bunlar, bunların tabii görevi tebliğ yani o gün için hak dini olan Hristiyanlığı tebliğ ederek insanı davet ediyor Allah Birliği'ne. Allah'ın hikmeti geleceğe. Roma imparatorları da düşman kestiler bunlara imparatorları. Bilhassa Nero denen imparator, Roma imparatoru Nero. Onun zamanında en çok baskı, zulüm yapıldı bunlara. Bu Neron denen kişi çok ahlaksızdı kendisi. Onun zamanda Roma'da ahlak daha da bozuldu. Biraz daha fuhuş, aç işleme başlandı. Özellikle Pompei şehri vardır. Napoli'ye yakın bir şehir Pompei. Orası bunların artık bir fuhuş işleme yerleri. Halle geldi. Açıkça geldi oraya. Bir yerde fuhuş, zina çoğu zamanlar. Mutlaka deprem olur. olur İşte Pompeji'de de iki defa deprem oldu. Çok yöle yıkıldı. Ama akıllanmadılar. Günümüzde de öyle oluyor böyle. Günümüzde o şekilde deprem oluyor. Hemen efendim işte bilim adamları neden neden oldu, nedeni arıyorlar. fayatı şunlar bunlar. Mesela bir kimse öldüğü zaman da bu nedeni aranıyor. Mesela kalpten gitti, şekerden gitti, tansiyon yükseldi, şu oldu bu oldu. Peki eceli gelmeden bunun tabi onu hiç dikkatler yapmıyor. Yani. Hatta allah Teala mevla. İlk olarak Adem babamızı yatacak zaman Mevlam burada Cebrail aleyhisselama Ya Cebrail Dünyaya git Oradan toprak al Her tarafından Yani elemetler bunları al Topla Cebrail dünyaya geldi Toprak alacak Dünya sordu Ya Cebrail Niye ben toprak alıyorsun dedi ki Rabbim böyle emretti bundan Rabbim insan yaratacak peki ne olacak o insan dünya sordu ne olacak o insan eğer Allah-u Teala'ya itaat ederse cennette ebedi kalacak eğer isim ederse yeri cehennem olacak toprak korktu ne olur alma benden çünkü dünyanın bir yüzük başı tabi yani hücrelere bu elementer dünyanın. Dünya titredi alma benden. ya almak istedi. Peki dünya Ya Cevalli Allah-u Teala sığınıyorum. Bana dokunma. <gülüyor> Cevalli doğru kaldı. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a sığına bir varlığa el uzatma çekindi korktu. Geri dön makamına. Ya Rabbi alamadım. Neden? Ya Rabbi sana sığındı. Sana sığan bir şeye nasıl mütevazı ederim, dokrar buna? Bir iki gitti, İsa'v gitti alamadılar. Sıra geldi Aziz Aleyhisselam'a. Azarsem Aleyhisselam gelirsin diyor. Çok hibetiymiş Aziz Aleyhisselam. Çok heybetliymiş kendisi. O geldi, hemen topuk alacak dünyadan. Yine dünya. Ya Azrail Allah sığınırım dokurma. dokunma. Peki Azrail beni Allah gönderdi. Allah emmi verdi. Sen Allah emmiyle asi olma dedi. Dünya Hüseyin Aleyhisselam'a koltu, Teslim oldu. Burada dedi ki Azrail Ya Azrail bu toprağı sen aldın dünyadan. Sana bir görev vereceğim. Vazif vereceğim. Bunların canını sağlayacaksın canlarını da. Azat İslam şey düşündü. Tefekküre daldı ki tabi Adem babamı yaratacak ama onun neslinden nice peygamberlere gelecek, evliliğe gelecek, sahile gelecek, gerçeğe gelecek. Düşündü. Ben bundan canını aldığım zaman onların yakınları işte anaları, babaları, evlatları, yakınları beni düşman bilirler. Benden bilirler. Bana hatta de dua ederler o kızıldı o anda boşluk içerisinde ya Rabbi ne olur ahmir benim vazifemi de bana verme bu görevi neden ya azrail ya Rabbi durum böyle böyle. Kul ki Mevlam ya Azrail ölümle senin arana beni perde koyacağım. Ölümü sana o da ölümün seni bilmeyecekler. O sihirde meçh kabulyorlar. Şimdi öyle oluyor. Falan kişi öldü. Ne oldu? İşte kalp sektisinden gitti. Beyin kananmasından gitti. tıbbi kazasından gitti. Kansere yeni düştü. Şu oldu, bu oldu. Kimse tabi demiyor ki ezelik geldi. Bunun gibi deprem de bunun gibi. Demek ki o dönemde de Roma döneminde Deron döneminde de İki defa deprem oldu Pompe şehrinde. Çok kere yıkıldığı halde yine akıllanmadılar bunlar. siyapra e bağlılar, Yıldız'a bağlılar o dönemde akıllanmadılar. Bunun üzerine 79'a miladi Vezir Dağı başladı lavları püskürtmeye. Yani yer altından gelen lavları başladı. Bu şehir <gülüyor> tamamen lav altına kaldı. Üzerine kadar geldi. İnsan taş insanlarda. İşte Roma devleti yani o dönemde böyle bir ahlaksız, ahlaksız Roma devleti o dönemde. Daha giriş tapınırlardı. Allah'a bilmezlerdi. Din bilmezlerdi bunlar. Bu şekilde dediler. İsa Aleyhisselam'ın bu şatır altında orada çalışmaya çalıştılar. Nasıl çalıştılar? Gizli gizli mahzenlerle karanlık yerlerde Penha yerlerde, usuz yerlerde, korku içerisinde çalıştılar. O dönemde havariler de Hristasem'e karşı çok seviri olduğu için en çok sohbetlerinde onca durdular. Hristasem hayatından, yaşantısından, onun, onun anılarından bahsettiler. Tabii arada bir de İncil'den bildikleri bazı ayetleri, bölümleri okudular da. Fakat karıma karar hiç sohbet oldu bile. Karar başlık sohbet oldu. Yani. Çünkü onlar İncil'i eze bilmiyorlardı bunlar. Şimdi mesela günümüzde Peygamber hayatından bahsetmek bu tabi Kur'an'la ilgili değil. Buna deniyor siyer deniyor. Yani tarih siyer deniyor Siyer diyor bunlara. Bu tarih olmuş oluyor. O zaman bunda birbiriyle karıştırıldı. İstersen hayatı, doğumu, yaşantısı, mucizeleri bunun anıları bundan bunlara karıştırıldı. Kendi yaşantılarından bahsettiler. Bazı ince bunlar karıştırdılar. Halka bunu anlatma çalıştılar bunlar. Bunları dinleyenlerden bazıları da o döneme göre okuma, yazma bilenleri bunlara sonradan Yazma başladılar. Başladılar ama hangi incayip bir ayet? Bunlar tabi bilmiyorlar. bunlar Yazma başladılar. Nasıl yazdılar? Tabii o dönemde e, kalem yok. Bırakın bilisayır da daktilede o dönemde kalem yok zamanlar. Ne vardı? Kamış kalemler. Kamış. Yani kamış, yerde biten bitki. Bunu bıçakla yolu, Ucunu sürücü yoruluyorlar. Sonra... Buna bir boyalı suya batırırlar. Batırıyorlarmış. Boyalı suya batırıyorlar. Nereye yazarak bu yazıyı? Kurumuş ceylan derilerine. Kağıt yok. Kağıt yok. Kuru ceylan derisi ama tabi kuru deri ne yapıyor? Biraz kırışık oluyor ama. Yani kağıt ve olmuyor. Şimdi düşünün ki bir kamış kalem bir suya boyalı suya batırılıyor. Abi bu ne oluyor temel önce deriye? Biraz yayılıyor. Derler. Zaten kalem ucu tam istiriver yapamıyorsun bunu. Bu yayılıyor deri üzerine. Ne oluyor? Harfler bile karışıyor bunlar. Silik oluyor, kırışık oluyor, karışıyor. İşte bunlar yani 12'lerden sohbet dinleyenler sonradan aklında kalanlarını bunların yazıya dönüştürmeye kalkıştılar. Ne yaptılar bunu bunlar? Kamış kalemlerle suya batıran kalemlerle derzemlerle yazma başlarlar bunlar. bunlar. Yazar ama bunu tabi yazar yazma da bir sanattır. Herkes tam anlayamaz dinine konuyu anlayamaz. Herkesin anadını da yazıya dönüştüremez. Yani Anlamak başka, anlatmak başka. Bunu yazıya dönüştürmek bu başka bir sanat bu. Ne yaptı bunlar da? Tabii her birine anlayabildiği kadar büyük kadar ve bunu yazıya döşte bildiği dine göre farklı yazmaya başladılar. Tabii konular karmaşık, karmaşık konular ve buna her biri de yazdığı bu şeylere yazlarına isim verdiler. İncil diye, İncil dendi bunlara. Ama hepsi karma karışık bir şeyler böyle. Bundan sonra gelenler ne yaptılar? Bundan sonra gelenler, bunların yazılarını alıntı yaptılar. Hangi yazıları? Yazı deri üzerinde. Yani sulu o, boya ne yapmış, tabi yayılmış, harflüne karışmış. Tabii alıntı yaptılar bunlar bu yazılardan. Nasıl alıntı yaptılar? E yanlış alıntı yaptılar böyle. Tabi okunmuyor. Birçoğunun berabere tahminine göre. Şu harfalar, bu harfalar, böyle kelimeleri karıştırarak aldılar bunları, sonra gelenler. Bir de kulaktan duyma, efsaneler, hurafalar, hikayeler, şunlar bunlar da karıştırırlar. Ve bunların da, bunların da her biri yine İncil yazdığını iddia etler bunlarda. O neyse şimdi İncil diye bir kitapta ortaya çıktı. Her bir ama farklı var hikayeler, hurafeler, efsaneler. Tabi bu arada onlukların bazı sözcüde karışmış oluyor şunlar bunlar. Garip bir şey ortaya çıktı. Sonra oldu mu Bu iş böyle gitti mi? Yine Roma imparatorlarından büyük Konstantiner kişi imparator, büyük Konstantiner imparator. Rum İmparatoru, bu çok güçlü kişiymiş, otoriter, diktat kendisi. Bu Hristiyanlığı kabul etti birden 323 yılında. İsa Mesih'ten biliyorsunuz, Milat onun doğumu olmuş oluyor. 30 yılında Peygamber oldu, 33'te kaldırıldı mila 33'te kaldırıldı. 323 yılında bu Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Kabul etti ama tabi bu etmesi Hristiyanlığı, Hristiyanlar üzerinde basit kalktı. Yani din basit kalktı. Fakat bu Konstantin çok dikta, otoriter, güçlü adam olduğu için oldu. Artık Hristiyanlık bunun beyinde bir şirket başladı. Yani İstihar Arslan'ın din ortadan kalktı. Zaten İncil'ler, karmaşık İncil'ler. Gerçek İncil meydanda yok. Bu defa ne yaptı? Bu Konstantin'in beyninde şekillenen bir din, o Hristiyan diye ortaya atma başladı bu. Nasıl oldu peki bu iş? Konstantin'e biliyorsunuz İstanbul'da kurdu. İstanbul'un bulunduğu yerde küçük kasaba vardı. Adı Bizans kasabasıydı İstanbul'un bulunduğu yerde. O zaman Roma'daydı, Roma'daydı. Yani baş bahşehirleri. Bu İstanbul'un bulunduğu yeri biraz kasabasını genişletti. Yedi tepe üzerine İstanbul'u yaptı. Yani gerçekten çalışmış zaten kendisi. Surları yapan bu kendisi. Ve Ayasofya yapan da o kendisi. Bu ne yaptı? İki yıl sonra 325'te miladi. Bahtaki İncil, İncil diye kaç yüz kitap var. Her biri birbirine çelişkili. Birbirine çelişkili, birbirine zıt, karmaşık ama her biri İncil diye kitabına. O gün için tabi ve bilenler de ne yapıyorlar? Her bir papaz kesilmiş kendine. Zaten baskat olduğu için Hristiyanlık öyle bir özel okul yoktu Eğitim görmediler. Ne yaptılar? Kim okuyor biliyorsa eline bir kitap, bir şey geçiriyor. Ondan bir şey belliyor. Papaz kesiliyor. Kendi kendine. Bu defa tuttu Konstantin. Emir verdi. 325 yılında 2 yıl sonra dine geldikten sonra İzlik'te konsülü topladı. 300 küsür papazı çağırdı oraya. Her taraftan. Yani o gün için Belirli, daha ün yapmış Roma devleti, büyük diyor tabi. Ne kadar ünlü papaza varsa 300 küsür papazı izleye çağırdı. İzlik, konser'e çağırdı bunları. Bunları emir verdi şimdi. Dedi ki incir bu şekilde olmaz. Bunların hepsi doğrusa bu olamaz. Yani çelişkili bunlar, karşı bunlar. Toplanıp bir araya gelin. Görüşün. Müzakir yaptığınızda bunların birini yerini İncil diye seçin. O İncil, gerçek İncil o olsun. Emir verdim bunlara. Toplanlar şimdi tabi tabi. Peki nasıl seçilecekler ama? Ellerinde gerçek İncil yok. Gerçek İncil'i ezer bilmiyorlar. Aralar peygamber yok ki vay vahiy gelsin. Sır ne olacak bu? Bir nevi bir kumar. Yani şans oyundu gibi bir şey böylece. Delim ki 2 üç, üç tane İncil yani tombala gibi torbaya koymuş. İçiminin seç bakalım birisini. Bu din olur mu? Olmaz. Mı? Yani bu bir kumara dönüştü artık bu. Papazlara emir verdi. Ama emir de kesin. Otorite. Tam süre geçiyor. Toplada papazlar acaba hangisini Tabi öncelikle her babas kendisinin savunduğu İncil'in hak olduğunu savunmak kalkıştı okuduğunun. O bu derken fakat sonuçta tek İncil'de bunlar karar veremediler, anlaşamadılar. Dört İncil ki Konstantin'in benim benimsediği bunlardı böyle. Matta, Markus, Luka Yuhan'ların yazdığı dört tane İncili yani tek bir duramadılar gene böyle duramadılar. Konstantin'in de ağırlığını koymasıyla üçüncü üzerine bu defa toplanan konsül itibaka değil ama o çok ne yaptılar bunlar dört İncili Matta Mac Luca, yazdığı kitapları gerçek İncil, hak İncil diye onları seçtiler. Peki neye kıyas dile dayanarak Hiçbir şey yok boş. Hava boşluk. Hava boşluk. Bir şans oyunu gibi, kumar gibi bu dört yazarın, dört buna yazar bunlar. Yani matbaak mat, mat, isimleri bunlar, yazar bunlar böyle. Dört yazarın yazdığını. bunlarda da ne var bunlarda da üslararsam hayatlar örnekleri var. Çoktan bir hikayeleri var. Şunlar bunlar var. Bunu seçtiler. Ve evet, baktılar ki bu yetersiz amaç bu. Kısa da biraz. Bunda bir şey yok bunda. Konstantin emir verdi. Bir, bir şey daha bulun bakalım buna. Bu defa bir şey daha buldular. Luka'nın yazdığı haber işleri diye. Bir kitap. Onu da ilave ettiler Yine az geldi bu Konstantin'e. Yani bir dini kitap. Ona göre biraz gökkerim olsun hissedi biraz. Züldük kavun olsun istedi biraz. Bu defa yazay metinler vardı. Paulus Yuvanlar gibi kişilerin Petrus'un yazdığı metinler vardı. Yani Onlara yani gel eski papazlar sanki bunlar, metinler de kondu. Bir de esinleme den bir şey onu da koydular. Buna İncil adını verdiler. Kim verdi? Onlar verdiler. Yani Konstantin'in adını koymasıyla onun beni şekillenen bir şekilde kondu. E, papazların bazıları buna karşı çıkılar. Neden? Çünkü bu İncillerde teşhis var, testilis üçleme var bunda. Yani Allah bilinci kalktı. Halbuki hak dinlerin ilk temeli kesi tevi Allah birdir. Allah Rabil âlemin, onundur. Yani haşa Allah'tan başka ilahlar olsa ne olur. E arahata mutlaka bir tabi görüş arılı olur. Görüş ayrılığı olur. Yine yani. de ki tamam şu galaksi benim olsun, şu galaksi senin olsun. O zaman ne oldu? Evren bölünür muhteremler. Evren bölünür. Mesela güneşe hakim olan bir ilah. Dünyadaki ilahı kızdı. Alıyor güneşi başka yere götürür. Hayat dünyası sende. Yani. Halbuki bir denge ve düzen mi kanun var Yani evren bir bütün, evren bütün böyle. Evrende bir yerden kayısın düzen bozuluyor. Yani çekim kanunu, diğerleri Bunun için ilk temel kesi işhak dinlerin tevhitir Allah'a bir inancıdır böyle. Halbuki bu incilerde ne var? Teslis, yani üçleme. Allah, baba, oğul ve kutsal ruh diye. Bazı babazlarına kaçtılar buna. Dedi, bu olmaz bu şekilde. Allah bir bazı değiştirmeyelim dedi bazıları. Bunlara baskı yapıldı. Apuruz edildi bunlar. İşten biri diretti. Apuruz, bu diretti işlerinde. bunların bu kabul edilmeliydi. istediler. Mısır'a kaçtı orada yakalandı, öldürüldü. Orada kendisi öldürüldü. İşte Hristiyanlığın, bugün Hristiyan'ın bu İncil'lere bu muhtemel şey. Arkadaşlar. Böyle olmakla birlikte yani gerçek İncil'de böyle tabi yılbaşı çıktı olmaz tabi. Allah İncil'de olmaz tabi bir şey. Gerçek İncil'de İsa gerçek dilinde Böyle bir yılbaşı çılgınlığı olmadığı gibi bugünkü İncil'de de bu yok ama hala. Yok. Çünkü ondan sonra çıktı yılbaşı. Yani bugünkü okunan güncel İncil İncil bunda da yılbaşı tekrir yok bunda da. Birden Noel Baba benim mesela var. Noel Baba Bu da yine Büyük Konstantin zamanında. Yani varsaysam Göbek Kalışından 292 yıl sonra ortaya çıkan mesele akıntıları. Yani asırlar, yüzyıllar sonra çıkan mesela. Noel Baba diye de yine ne gerçek İncil'de ne bugünkü bir gerek bir konu yok. Yani İncil'in başlamış olup kere araştırmak mı? Araştırın ne yılbaşı diye, ne de Noel yortusu diye bir tek kelime yok. Bunlarda. Peki nasıl çıktı ortaya bu? Güya Antalya yöresinde yaşayan bir kişi, Aya Nikol denen bir örgüsten azizi onlara göre, adı Aya Nikol'a, Antalya Derme'de o dönemde yaşadığı iddia edilen yani gerçeği bilmeyen bir efsane, efsane e, Büyük Konstantin'in rüyasına gelmiş. O da Büyük Konstantin de Mithos'u öldürmeye karar vermiş idamına. Rüyasında "Onu öldürürüm" demiş ona rüyasında. Ama Konstantin bunu görmemiş. O da tabii bunu görmemiş kendisine. Bundan sonra bu ünlü olmuş Noel Baba diye biri. Bu neye benziyor? Eski kitaplarda bir konu vardır. Anka kuşu diye. Anka kuşu geçer kitaplar. Anka kuşu. Bu kuş hakkında şöyle kitaplar böyle. İsmi var, cismi yok. Anka kuşu. İsmi var, cismi yok böylece. Bu Noel Baba'da ismi var, cismi yok muhtemelidir. Yani ne mezarı var, ne yaşadığı yerler kesin olarak belli bir yer olarak ifade ediliyor. Efendim işte tombu mu, şişman mı, şöyle mi, böyle mi, bir takım şeyler, efsaneler. Bu da ne oldu? Hristiyanlık dininde olmadığı halde. Bugünkü yanlış bu günce İncilde de olmadığı halde sonradan ne oldu bu? Hristiyan diyor önce Almanya'da başladı bu. Onası Amerika'ya derken. Ama bugün İngiltere bunu kabul etmiyor var. Kutlanman başladı. Şimdi peki bunlar böyle yapıyorlar. Biz ne yapacağız şimdi? İşte burası bize lazım bazı cemaatimiz. Tabi Hristiyanlar bir dinlemezler. Kim dinlemezler bunlar böyle? Fakat biz ne yapmamız gerekiyor? Allah tarafürüyor bizlere Enam sür Ayet 70'te. Marahim. Ve zer ve bütün anlamında terk bırak Habibim. Emir bu. Bu da tekir bırak Emir'de. Burada Mevlan peygamza vuruyor. Habibim Muhammed'im sen bırak onları. Kimleri eliyle tahzidiniyor? Dinlerini leiben ve lehven dinlerini oyunca eğlenceye çevirenleri bak muhtemelenler dinlerini leiben ve lehven le oyun eğlence le işte yani bugünkü Hristiyanlık ne yapıyor? bu Hristiyanlık dinlerini oyun eğlenceye çevirdiler yılbaşı eğlenceleri diye Gece köpürende, yollarda karnavallar, içkiler, artık yolda içkiden artık komaya girenler, uyuşucu kullananlar, uyuyup kalanlar yollarda, kumarı, fuşu hepsi bir şey olanlar böyle. Bu ne yapar bunlar? Bir varsam doğduğu gece onu kutluyorlar, kutluyorlar. Bir peygamberin doğumunu kutuyorlar kutluyorlar. Böyle. Ama dinlerini, dinlerini ne yapar? Uyuna elince içebilirler. Ve lanbürü peygamberimize haybesonlara bırak. Bırak onları. Ve zırretim el hayatü dünya. Onlar dünyat Allah'ın tomarı, dünya daldılar. Unut bunlar. Yani sır dinî yaşantısı eğlence, zevk, sefalet, aşağılık falanlar. Vedekir bir entibsele nefsün bimâkezebet Vedekir bihi Şimdi ayet-i kerimedeki şeye bakalım, incile bakalım adı cemaatimiz Vevelen başta buyuruyor Onları bırak habibim, bırak onları Evet onlarla bir olma, onlara karışma, onların yaptığını yapma, onlara benzeme Onları terk bırak onları. Bununla birlikte ve de ama hatırı tam ele. Yani gene nasihatini yap, öğütünü yap, hatırla bihi Kur'an ile en tümse şey nefsün bima kesebet. Nefis, yaptığı yaptığıyla helek olmasınlar. Yani cehennem atılmasınlar diye onları yine uyarma çalış. Bak bu emri muhtemelen. Demek ki bir Müslüman ne yapacak? Vezer-i emriyle ondan kopacak. Yani yılbaşı ilgisi olmayacak bir Müslümanların. Noel Baba diye bilgisi olmayacak bir Müslümanın. Yani bir Müslüman Allah korusun, eğer ki Hristin yılbaşısını yılbaşı diye kutlama kalkışırsa bir esna vitrinine yılbaşı ile ilgili bir şey asarsa hele Allah korusun, Noel Baba diye bir şeyler beraber koyarsa Allah korusun, dinden çıkar mı bak, dinden çıkar. Meala biliyor Onları sen bırak. Onların yaptığını yapma. Onlara benzeme, onlara karışma. Onlara karışma onları. Onları dünya hayatı Allah'tanları ve gharretümül hayatı dünyada gurur mağrur etti dünyaydı onlara bela. onların tek amacı dünya, dünya yani çılgınlık yaşamak, alkol, fuhuş kadın her şey içerisinde unutmuştu artı bunlar bununla beraber ve zekir bir yil onları hatırlatamıyla hatırlat onlara bela. en tüm nefsim yaptığı ile cem azapta kalmasın <gülüyor> Demek ki yine anlatmamız gerekiyor. Belki Hristiyanlara tabii sözümü duyuramayız ama hiç olmazsa Hristiyan özentisi olan olan Müslümanlara bunu duyurmamız gerekiyor. Ve fıkıhta şöyle buyuruyor irtidat babında ve kitaplarında irtidat. Yani dinden dönme bir bap vardır. O bap bölümde şöyle buyuruyor. Bir Müslüman bir Müslüman eğer Hristiyanların böyle yılbaşlığına katılsa aynı şeyi yapsa bir Müslüman mecusiyelerin Nevruz'una katılsa ateş yaksa etrafından dönse hatta onlar yumurta pişirirler kırmızı yumurta pişirirler öyle özel yumurta pişirseyi de alsa onlara katılırsa Allah korusun dinden çıkar mürtet olur diyor muhtemel. Mürtet olur. Yani kafir olur böyle şey. Ne gerekiyor buna? Dinin nikahını, imanını, tarlaması gerekiyor bunların böyle şey. Demek ki bir Müslüman Hristin yılbaşı derken o gece özür olarak, yani diğer diğerlerden farklı olarak evine bir kola almayacak muhtemel. O gece. Efendim müşter, çerez almayacak şu meyve almayacak ocağı bir bence. Yani bir farklılık olacak o Her zaman ne yapıyorsa her zaman ne yapıyorsa aynı devam edecek. Böyle. Eğer ki yılbaşı diye aklımdan geçirerek ya da konuşularak bir farklılık evinde olursa ki bir levlebi bile farklı bir şey alırsa onlara benzeme oluyor muhtemelen. Onlara benzeme oluyor yani. Bakınız ne bak, levlebi bile alsa, yani helal bir gıda alsa böyle şey. Allah korusun, e, içki iç, içmeye kalkırsa ne olur? Yani bir Müslüman, adı Ali, Velio Hasan, Hüseyin olan bir Müslüman, Allah korusun, yılbaşı diyor o gece, içki iç, içmeye kalkırsa ne olur? Allah korusun muhteşemler, çok tehlikeli, din imana gider böyle şey. şey. Yılbaşı diyor, kum ne olur, olur, kum oynarsa, ya da yılbaşı bir alırsa ne olur? Bu başlı bir eti, imanı korumak kolay değil böyle. Hadis de bu alışımadetleri bir zaman gelecek iman insandaki ateş koruyucu olacak böyle konuda, olacak. Böyle şey. yani i̇manı korumak zor olacak şey. İmanı yapışsa ateş koruna avucuna sıksı yapışsa eli alınacaktır. Alçığı iman edecek böyle. Şey. Yani çok hassas olma gerekiyor bu konularda. E bu yılbaş denen bela, musibet yani Türkiye'mizde yerleşti. <gülüyor> yerleştiye Basını, medyası, bütün ekranları, şunlara, bunları okullarda artık her yer, her yerde. Hiç yılbaşı gelip geçiyor, hiç zaman farkında bile değiliz. Hakkında değil, o kadar sönüp ölü geçiyor yüzyıl İslam'ın başlığı Hristiyan başlığı gelince, Türkiye bu yerleşti, Türkiye diyorum böyle. Türkiye bu yerleşti. Yani İstanbul'da, efendim Ankara, İzmir'de, Türkiye'nin büyük şehirleri de e, Almanya'dan, Yunanistan'dan farkı kalmadı bu meselesinde. O kadar ne yapmak gerekiyor tabii, e, kimi kurtarabilirsek olabilen bir şey bir ve Peygamber'in adı şeflerinde men teşebbikâmin fehve minhüm. Men teşebbbehebi kavmin. Bir kimse hangi kavme, topluma, millete benzerse inancı yaşantısında o da onlardandır. Fehve o da onlardandır. Ne anlama geliyor? Yani mahşere, kabre kalktığı zaman onlarla beraber Haş olacağım. Bir kimse hangi topluma benzerse tabi peygamberlere benzemek çalışırsa peygamber olmasa da bir insan evliyalara benzemek çalışırsa nasıl çalışır? Onlar yaşama çalışırsa, ahlakında ibadet çalışma çalışırsa evliye olamasa bile onlarla beraber maaşlara gelecek. Yine hadis-i bir aleyhisselam El mero mea men ihabbe -e kişi maşerde sevdiğini haber olacak. Bir bedevi söyledi Peygamberimize. Ya Rasulullah, ben seni çok seviyorum ya Rasulullah. Peygamberi seviyorum ya Rasulullah. İyileri i̇şte, ya Rasulullah. bu da şu maddeleri. El mero mea men ihabbe -e kişi sevde ber olacak belki. O sevdiğin derecesine çıkamasa bile yarın mahşerde mizanda sıratta cennette beraber bir Ocak'ta. Ocak'ta. Yani sabır en sevindiği hadişi budur böylece. Yani. En budur. Çünkü bu şu anlamaya geliyor. Bir insan peygamberimizi sevse, peygamberi sevse, peygamberi tabi benzemek çalışsak peygamber Efendimiz'e çalışsak Sahabeleri sevsek, evlileri sevsek erandığıyla öldüğümüz zaman kabirde beraberiz mutlaka kabir hayatıda, mezar hayatında böyle. Çünkü kabir hayatı da o da hayat, o da hayatın böyle. Bilinç böyle. Beden yok, bedensiz ölüm ile mahşe arası bedensiz ruhsa hayat. Ama bilinç ruhta, bilinç ruhta, yani akıl ruhta. Bilinç ruhtan, her şey ruhtan. Hatta hüzün, keder. Hep bu ruhta bunlar böyle. Yani sıklar ruh sıkılır. Beden sıkılmıyor. Mesela şöyle deriz bazen, bir şey işte, çok sıkıldım. Bakıyorsun, Allah'a nasıl sıkıldın acaba sen böyle? Salon büyük. Bin kişi için aldık kocam salonda. Adam çok sıkılırım ben diye böylece. Beden sıkılmıyor. Beden sıkılmıyor böyle. Ne sıkılıyor? Ruh sıkılıyor. Ruh. Ruh sıkılıyor. Ruh sıkılıyor? Ruh sıkılıyor. Ruh sıkılıyor. Zaten neydi? neye dünyaya geldik? Ruhsal olgunluğa erişmek için. İçin. Ana karnında neye kalıyoruz dokuz ay? Bedense olgunluğa erişmek için. E beden olgunlaşmadan diye gelemiyor. Olgunlaşacak. <gülüyor> Organlar şekillenecek. çalışır hale gelecekler. Tam bir yok faal edecekler olganlar velan buyuruyor gel bakalım kolum dünyaya gel bakalım dünyada da ne olacak ruhsal olgunluk ruh sıkılmayacak işte yani gönül daralmayacak budur gönül ruh sıkılmayacak olgunluk olacak bu işte ne gerekiyor Dünya'dan kaçmak gerekiyor bazı günahlar haram olur bazı günahlar Allah korusun insan dine çıkarır. İşte yılbaşı de o biri, bunların biridir. İnşallah teala böyle evimize, yakınlarımıza böyle, çevremize anlatmaya çalışalım. Bir de özellikle eğer bir yakınımız, arkadaşımız, akrabamız böyle, olayla gafet ile yılbaşlığımızı yılbaşlığı tebliğ etmeye kalkışırsa telefonla Mesajda internet arşığıyla bunu vermemiz gerekiyor bunu da. Verme gerekiyor, gerekiyor. Ben hani Müslümanın en iyi başı hiç yıl başlarında Yani bunu kabul etmeye gerekiyor başında. bunu verme gerekiyor bunları da. İsa Aleyhisselam ahir zaman dünyaya gelecek mi? kıyametin bir alamet olacak. İslam dinine gelecek. Tabi bu da artık son zaman olacak. Hatta rivayete göre Peygamberimizin yanında bir boş yer var. Kabrinde. Kabrinde muhtemelen. Der. Peygamberimizin kabri şerifi, merkad-i şerifi Peygamberimizin odasıydı orası. Ayşe var ama orada yaşadı. Odasıydı Peygamberimizin bence. Oradaydı. Peygamber Peygamber, Peygamber Hazretleri yaptığı divanı nasıl divan ama tahttan divanı vardı böyle. Tahtan divan, rendelenmemiş. elmemiş, plan yoktu. Tahttanı böyle. Baltaya iyi olmuş, kese iyi olmuş, böyle bir ağaçtan divanı Peygamberin vardı. Ne cilası vardı, ne mobilyası vardı. Yani peygamberim Ali Sonuçları böyle yerde yattı. Divanda böyle. Üstünde yatağı vardı. Yatağının yüzü deriydi. Deri. Yok böyle güzel basma olamadım ben de. İçinde, işinde bir pamuk yoktu da kurma liftiriydi. Kurma ağacı içi böyle ipi oluyor böyle, böyle. Bunlar alırlar, yumuşak oluyor bunlar. Peygamberimizin Divanı ağaçtan yapılmış, rendesiz, polayansız, boyasız, vilasız. Bizde i̇şte yatağı vardı yüzü deriden, içindikten oldu. O yatağı, yatağı sosyetleri. Ölünce yatağı kaldırıldı, yatağı kaldırıldı, o divan üzerine yıkandı. Orada yıkandı. Sonra, yıkandıdan sonra, namazı yine, Evinde kalmadık, peygamberimiz kalmadı belirsi. Evinde kılındı peygamberimizi vasıf öyle yaşayacak mı belirsi? Fela buyordu. Ben öldüğüm zaman beni yıkaratan sonra dışarı çıkır hepinizden. Beni bırakırım, ben bırak Allah bırakır beni belirsi. Allah huzurunda biraz kalacağım biraz belirsi. Sahabeler, hastalıklarında başta olmak üzere yıkayanlardan yıkadılar, dışarı çıkılar, peygamberimizi e tek tembaşı bıraktı odada bıraktılar. Hastaya geldiler. Önce Rabbimizin huzuruna kaldı Peygamberimiz böyle. Artık tabii nasıl bir olduğu oldu, mani var oldu. O bilemeyiz tabii. Sonra Cebrah-i Sahem geldi, melektere namazını kıldı. Diğer mekteye geldiler. Ondan sonra sahabeler, o da işlemde olmamalı kılan, çıktı tekrar geldiler böyle. Öyle yapıldılar böyle. Hepsi kılamadılar orada. En son kadınlar şükürleri kıldılar bunları. Ve gece yarısı mezara indirildi muhtemelen, indirildi. Sahabelerin de en zor anı o gece idi. O gece idi muhtemelen. Büyük bir sohbete bir Allah dostu şöyle buyurdu. Evet dedi, sahibi olmak çok iyi, sahibi olmak. Allah Resulü'nü görmek, sohbet dinlemek, onunla beraber olmak, çok çok mutlu dünyada çok mutlu bir böyle ama bir yeri şu var dedi Allah Resulü'nü elleriyle toprağa koymu arısın da onlar yaşadı bununla beraber yaşalardı evet. arkadaşlar yani Resulullah'ı yani toprağa koymak toprağa koymak Resulullah sözlerinde toprağa koymak Paris da öldü ancak salı gece, çarşamba gece yani her seferinde olacak. Yani biraz ancak toprağa. bir türlü tabi koyamamızdı toprağın başına. Koyamıyorlar böyle. Her bir ölmeyazı peygamuzu uruna, ama olmuyor tabi olmuyor. Ve toprağı tabi koydular. Sabeden biri o sokmadak kendisini şeye definişinde Dışarıdan bakıyor. işi yandı böyle. Yandı, yandı, yandı, yandı. işe böyle şey. Yandı. Ah dedi kendi kenara. Mesela insan da Resulullah'a bir elimi sürsem. Kefen üzerinden tabi. Bir sürsem. Mi? Nasıl, nasıl yapsam. Cüzdanı düşürdü bazı sanatlarında. De. Peygamber'in defen edildiğinde sonra bunlar. orada bu cüzdanını yani düşmüş gibi yaptı. Düşürdü içeri. Düşürdü. Hastalı bu işe karışıyordu. Yıkanma işle karışıyordu. Ya Ali. Bak cüzdanım düştü. Meda düştü. İzin verirsen inip alayım mı bunu? İnan dedi böyle. İndi medara muhteremden. Tabi gözyaşları sel gibi akıyor gözyaşları böyle. İçi yanıyor böyle. gönlü yanıyor böyle. Acı bile, ağlıyor ağlıyor. Ya Allah, artı sene göremeyeceğiz Ya Allah dedi. İki el peygamber bir böyle. böylece. En son eli dokunan sağ peygamberimizde o oldu en son böyle. O oldu dışarı çıkı Peygamberimizin kabri de kabri de yaptığı yere yakazılı. Bakın efendim. Allah bakın böyle. Allah hepine bakın böyle. Yaptı, divanda yıkandı. Namaz orada kılındı. Ve kabri de oradan divana alındı. Kabri oraya kazıldı. Oraya kazıldı. Efe edildi. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri vefa edince, o da peygamberimizin yanı başına gömüldü. Hazreti Bekir'in başı peygamberimizin omuzu hizasında olmak üzere. Oraya gömüldü. Hazreti Semer, o da oraya gömüldü. O da hazret de başı hazret Bekir'in Fekir'in omuzi üzere. Yani bir karış daha gelin üzere. Üç kişi, üç tane böyle dünyanın en kutsal insanları böyle. Allah'ın Resulü, Hatim Enbiya, Öbürekir Sıddık, Faruk Hazretleri böyle. Tabi ne mutlu onlara? Yani gerçekten muhtemeller yani cennetten tatlı ikisine, iki sahabeye. Öbürekir ile hazret Resulullah ile beraber, kabirde beraberler. böylece. Medine Münevver'de bir zat vardı, Abdüşşekir Hazretleri diye, muhaddis derdi, muhaddisinden. İlmi yani bir derya idi ilmi hadisinde. Hemen hadis-i şerifi der okur, bilinen hadis-i şerifi. Derya böyle, çok tekvah, salih kimseye Bu şöyle derdi, arada bir, hep derdi Allah'a dua ediyorum. Medine'de öleyim. Medine'de Harim şeref diyelim yani meşri namazım kılınsın da. Şimdi Medine'de bir kimse ölür de, nasip olursa ölür de namazı tabi mihraba getiriliyor. Oraya getiriliyor. İmam önüne getiriliyor. getiriliyor. Sonra ne oluyor muhtemelen? Alınca canınıza anlıyordan böyle. peygamberin önünden kabrinden geçirilip bakaya götürülüyor böylece. İşte de bir yol varsa bir, böylece. Yani başka bir yok var burada böyle. Tek yol var böylece. Tek yol var. Tabi babu sen kapısı var ama çok dolaşırlar. Oraya giderler tabi burada böyle. Babu civil tarafın deniyor böyle. Yani sol tarafından geçilir. Ne oluyor? Tabut, cenaze, Peygamberimizin kabrinin önünden geçiriliyor. Hep bu dua derdi böyle sohbetlerinde. Allah'a menetsin. Hep dua derdi. Allah'ımdan istiyorum derdi. Bediye'ne de öleyim. Ve namazımı da kıldıktan sonra mezara giderken son kez Resulullah'a bir bakayım oradan. Resulullah'a bakayım oradan onu göreyim. Öyle gideyim mezara. Derdi. Ama ölümün ciddi de olur ciddi Ömreye gitti. Ciddi de hastalandı. Orada tarzı, nasip olmak lazım kendisine. Peygamberimizin yanında bir kişi daha bohşaya var orada. Bir kişilik böylece. Bohşaya var. İşte oraya da rivayetlere göre Hz. İsa Aleyhisselam oraya gömülecek bu Tanrı Efendi. Oraya gömülecek. İsa'nın inince evlenecek. Bekardı çünkü kendisi. Hiç evlenmemişti. Bir kızı bir oğlu olacak dünyada. Ve dünyada tabii ölünce oraya gömülecek. İşte bir kimse kimi severse onunla beraber, had şerifinden. Buradan bu kureye geldik. Yani kişi kimi severse onunla beraber. İnşallah Teala tabi başta Rabbimizi seveler muhteremler. En başta bu şarttır bu. Ondan sonra peygamber sevgisi. Fakat bu sevgi öyle dille olmaz tabi böyle. Yaşanırdır sevgi Yani gönül yanması, yanması gerekiyor. Bir kimse birini sevese ne yapar? Onu çok alar. Kural bu muhtemelidir. Bir kimse kimi seviyorsa onu çok çok alar. Onu almak ister. Unutamaz. Hayaline görür. Hatta o sevdiği kişi an olduğu zamanlar o konular zevk alır. Örnek bir nişanlı diyelim. Birbirini sever. iki nişanlı. Ne yaparlar bunlar? Bu nişanlılar biraz uzaksa memleketleri de günümüze gelişe konuşum imkanları var ama ne de ne yapar bunlar? Sevdikleri böyle nişanlısına kavuşmak böyle. Hatta evinde nişanlısı adı geçti mi bir duygulanır. İşte peygamber sevgisi bu. bu yani gönül Peygamberimizin sünnetini anmalı böyle, hatırlamalı neyle salavat ı şerife ile ve Peygamberimizin sünnetine yolun tabi olarak iki şeklaltlarıce böyle. Hazreti İmam Malik Hı -hı. dört imamla biri, Mesih Kurucusu bu hayatta hiç kabız yememiş bak, kabız yememiş. Yolay ya İmam sen kabız sevmiyorsun, seviyorum. Resulullah seviyordu. Ben de seviyorum. Peki ne yemiyorsun? Peygamber'in nasıl kalmıştık kesildiğini bilmiyorum. Onun için yemiyorum. Haklı olsun. Peygamber sevgisine bakın bana. Yani, peygamber nasıl yapmışsa. Mesela peygamber ay ayakkabını giyerken önü sağını giyerdi. Çıkarırken önüne solunu çıkardı muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri elbiseyi giyerken önüne sağ kolunu giyerdi böyle. Bak. Sağ kolunu Çıkarken sol kolunu geri verir. Çıkarırken önce sol kolunu çıkardı, sağ kolu çıkardı efendice. Yani çorap bu şekilde girerken önce sağ ayak çıkar, giyer de sol ayağını girer. Çıkarırken de önce solu çıkardı. Neden öyle yapıyordu? Çünkü elbisenin çıkarmak nimetin bir zevak, dışı nimetin verecek. O sol yapar Peygamberimiz doğru girerken sol yana girerdi. Bağı sol yana girerdi. Bunun arkası Kıbrıya gelmez. Dekamız ele gereken sağ yana girerdi çünkü sağ yana çıkardı. Meçhide sağ yana girerdi, sol yana çıkardı, dışarı çıkardı. Neden meçhide daha fazlet olduğu için sağa meçhide kalıyor bak. Sola çıkardı Bu ne gibi yemede yani sağ ile yemek önümüzden yemek ve yeme sünnet demek. Yeme sünnet demek. Nasıl bakıyorsun? Tabak önüne getiriliyor. E, e, doyamadığı belli neden? Şimdi başka bir şey daha istiyor. Doyamadığı belli böyle. Ama onu sünnetemiyor böyle. Onu bırakıyor böyle şey. Ekmek istafı, Koca dilim parçalıyor. yarısı kalıyor. Dörtte biri kalıyor. Periqenim buyursam mazretleri. Bir kimse yere düşen bir ekmek parçası alsa alsa <gülüyor> Güney Arap'ı kefart olur. Yani bırakın böyle artmayı da yere bir düşse onu alma gerekiyor bunu. Onu şeytana bırakmamak gerekiyor onu böylece. Yani tabi sürede çoktur az cemaatimiz. Yani şu var, Peygamberimizin sevdiği şeyleri bize sevelim, gıda da bilir böylece. sevdiği şeyleri yiyelim böyle. Onun çok ama çok sırları var böylece. Çünkü gelen gıdalar bir biyolojik olarak insanın bedene yarar. Bir de insanın manevitine yarar böylece. Ona yarar böylece. Peygamber'in sevdiği gıdalar bir de ne yapar? Mani açıdan bizim yaramıza böyle. Ahlakın güzelleşmesine, insanın ulusallığına, bu öfkenin gitmesine, insanın sakin yaşamasına bunlar sebebular. Evet. İnşallah böyle nasip etsin hepimize muhtemelenler Peygamber'in e sevmeyi, sahabelere sevmeyi, evlilere sevmeyi Dünyanın ahiretleri olmayı nasip etsin. Yine Mevlam bu ümmetim i Muhammed'i, Müslümanları yılbaşılarının kurtarsın inşallah. Ziyade edile Fatiha.